ve her muhterese bid'e ve her bid'e dhalale ve her dhalale ve muhterem kardeşlerim selamü aleyküm Rahmetullahi ve berekatü Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim en son dersimizde hatırlayacak olursanız <gülüyor> Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ümmete biz Muhammed ümmetine Üç vasiyetini eşlemiştik. Ki hadisinde Allah Resulü Aleyhisselam İttakillâhe Nerede olursan ol. İster insanların içerisinde, isterse tek başına, isterse karanlıklarda, nerede olursan ol. Hangi halden olursan ol, Allah'tan kork nasihat et. Ki bir Müslümana yapılabilecek en yüce nasihat nedir? O'nun nerede olursan ol, ne halde olursan ol Allah'tan korkmasıdır. Ki takva dediğimiz şey kardeşte kelime manası olarak insanı bir şeyden, kendisine zarar veren bir şeyden korumasıdır. Mesela insan ne yapar? Ayakkabı giyer. Neden? Yerden, bastığı topraktan herhangi bir zararı ne yapması? Kendisinden def etmesi için, kendisini koruması için ne yapar? Ayakkabı girer. Çünkü o kendisini koruyucudur. Takva dediğimiz şey de İslam'da nedir? Allah'ın gadabını çekecek veya Allah'ın gadabıyla kendisi arasına ne yapmasıdır? Bir set koymasıdır. Bu da neyle mümkündür? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirir ve yasaklarından da kaçınırsanız Allah'ın gadabından ne yapmış olursunuz? Kendinizi korumuş Olursunuz. Bu takva bölümü. Tabii ki takva dedik sadece kişinin e, Allah Azze ve Celle ile kendisi arasında gerçekleşen bir şey olarak da ne yapılmamalı? Sadece bu algılanmamalı. Aynı zamanda insanlar arasında da ne olmalı? İnsan takva sahibi olmalı. Çünkü biliyorsunuz e, kul hakkı dediğimiz bir mesele vardır ki hakikaten Allah Azze ve Celle'nin bile onu ne yapmıyor, karışmıyor ve insanları kendi arasına bırakıyor. Yani ancak ve ancak o insanla hak, hukuk e, helal edildiği takdirde ne yapabiliyorsunuz? O üzerindeki kul hakkından, günahtan korunmuş oluyorsunuz. Allah Resulü Vesselam'ın ikinci fasiyeti hadiste geldiği üzere ne diyor? Allah Resulü Vesselam, biz diyor kötülük yaptığın zaman arkasından hemen onu silecek bir iyilik yap. Şimdi tabi ki insan tabiatı itibariyle nedir? Hatalıdır. Her an hata yapmaya mey meyyaldir. İnsanlar hatalıdır. Hatalıların en hayırlıları da tövbe edenlerdir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki insan bir hata yaptığı zaman hemen arkasından ya salih bir amel işlemeli ya da ne yapmalı? O günahından tövbeyi istiğfar etmeli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duyurduğu gibi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmış olduğu halde ben diyor günde yüz sefer diyor Allah'a tövbe istifa ederim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki geçen dersimizde e, günahlara kefaret olabilecek nedir? 10-15 e, kadar ne yaptık? Amel. Saydık Allah Azze ve Celle hepimizi onları hakkıyla işleyen kullarından Eylesin ki Allah Resulü'nün son vasiyeti de neydi? İnsanlara güzel ahlakla muamelek. Ki Allah Azze ve Celle bizlere önder olarak bir örnek olarak gönderdiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını inneke le alâ hulukin azîm muhakkak yüce bir ahlak üzeresin buyurarak ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını Kur'an'da bizzat Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Tezkiye ediyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde, gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en ahlaklısı idi. Ki bizim de ondan ne yapmamız gerekir? Bu ahlakını almamız gerekir biliyorsunuz geçenki derslerimizde İslam'ın en güzeli hangisidir diye sorulduğunda Allah Resulü selam güzel ahlaktır cevabını vermiştir. Ki bunların içerisinde sabır gelir ki bizim Müslüman kardeşlerimize karşı da ne olmamız? Sabırlı olmamız gerekir. Çünkü insan olması hasebiyle muhakkak belki de ondan veya bizden ne olacaktır? Sevinmeyen hareketler, hoşa gitmeyen hareketler sudur edecektir. Müslümana düşen nedir? sabretmesi gerekir. Çünkü bugün karşıdaki bir insan bize karşı bir ayıp yaptığı zaman biz de yarın ne yapabiliriz? Ona veya bir başkasına karşı bir ayıp yapabiliriz ki buna da karşı Müslümanların birbirlerine arasında ne olması gerekir? Sabırlı olması gerekir. Ki dostluk dediğimiz, kardeşlik dediğimiz şey de nedir? Fedakarlık isteyen bir duygudur. Nasıl ki karı koca arasında yani biri birine bir şey yaptığı zaman veya bir dargınlık, bir küskünlük olduğu zaman hemen arayı yumuşatmak için bir sabır veya bir hoşgörü giriyorsa kardeşler arasındaki bunu daha çok hak edenlerdir. Nedir? Bu hoşgörünün, sabrın, müsamahanın girmesi gerekir ki kardeşlik ne yapsın? Devam etsin. Çünkü Allah Resulü ne diyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Ki imanın esaslarından bir tanesidir ki kardeşlik bu da başlı başına bir e, konudur ve İslam'ın özdeşen e, şeylerinden bir tanesidir. Kardeşlerim hatırlayacak olursanız e, ameller niyetlere göre hadisini şerh ederken e, orada alimlerin İslam'ı anlamama yetti dediği 4-5 tane ne yapmıştık? Hadis saymıştık ki bunların başında ne vardı? İnnemel amalu bin niyad ameller niyetlere göredir hadisini ki gücümüz ettiği kadar ne yapmıştık? O hadisi e, şerh etmiş idik. Ki bu hadis neydi? Daha çok insanın içindeki gözükmeyen ki Allah'ın kabul edebileceği şekilde nedir? İzli şeylerle alakalı. Çünkü insan dış görünüşte insanlara güzel gözüken nedir? Ameller işler ama belki de batında iç tarafta nedir? Bambaşka vadidedir. Belki kastı o değildir, niyeti o değildir. Ki niyetleri en iyi bilen Allah'tır. Ki yaptığı amel de ancak niyetine göre ne yapacaktır? Kabul ya da reddolunacaktır. O önemli hadislerden, yani benim İslam'ı anlamama ya da İslam'ın aslı dediği o selef alimlerimizden hadislerden bir tanesi neydi? Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ki Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh'ın rüyanet ettiği Bukhari ve Müslim'de gelen şu hadis kardeşlerim. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizden biriniz diyor ki yaratılışı anlatıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sizden biriniz annesinin kanında ilk 40 gün bir meni olarak kalır diyor. İkinci 40 gün bir kan pıhtısı şeklini alır. Daha sonra da diyor üçüncü kırk gün bir çiğnenlik et halini alır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Üç tane evreden bahsediyor ki bu yaklaşık bin dört yüz yıl önce söylenilmiş söylenilmiş bir söz kardeşlerim. Ki bu da hadisin vahiy olduğuna en büyük delillerden bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anne kanundaki ceninden bahsediyor. İlk kırk gün neymiş? Meni olarak kalır. Erkeğin suyu. İkinci kırk gün bir kan pıhtısı haline alır diyor o meni. Üçüncü kırk gün yani 120 günün sonunda ne olur? Bir çiğnemlik et. Et parçası haline alır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anne kanındaki ceninden bahsediyor. Daha sonra diyor Allah Azze ve Celle o cenine ne yapar? Bir melek gönderir diyor. Ve o melek şu dört şeyi yazmakla emrolunur. Birincisi, rızkı, eceli, ne zaman öleceği, amelinin ne olacağı ve sa'id mi şak'i mi, yani cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını ne yapar? O melek Allah'ın izniyle yazar diyor. Ve diyor ki, Allah'tan başka ilah olmayana yemin ederim ki, sizden diyor bir tanesi, Cennet ehlinin yapacağı amel işler diyor. Hatta öyle ki diyor kendisiyle cennet arasında sadece bir zira yer, mesafe kalır diyor. Zira nedir kardeşler? Şu kol disekten parmak ucuna kadar olan mesafe. Şu kadar. Yani yaklaşık kaç santim? Kaç santim? Şurası. Ne kadar gelir? 40 santim. Metre varsa getirir. Yaklaşık 40 santimlik bir mesafe. Yani bir zira kalır diyor. Daha sonra diyor, onun diyor, kitabı, yazgısı önüne geçer de diyor, cehennem ehlinin amelini işler de cehenneme girer diyor. Evet. Daha sonra sizden biri, hayatı boyunca cehennem ehlinin işleyeceği amelleri işler diyor. Hatta öyle ki, kendisiyle cehennem arasında sadece bir zira yerka mesafe kalır diyor. Yer kalır diyor. Daha sonra yazgısı onun önüne geçer de, cennetliklerin amelini işler ve cennete girer diyor. Hadis bu şekilde kardeşlerim. Bu hadis, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'u rüzayet ediyor. Hadis bu ve müslimde gelmektedir. Daha önce dediğimiz gibi İslam'ı anlamama yeterli olacak dediği hadislerden bir tanesi kardeşlerim. Şimdi hadisin başında Abdullah İbni Mesud diyor ki Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için. Yani ne demektir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünde sadık idi. Ki kendisine gelen vahyi ne yapıyor? Bizlere aktarıyor. Mesluk idi yani kendisinden gelen şeyin ne yapması? Tasdik edilmesi, doğrulanması gereken rasuldür Aleyhisselatü Vesselam. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste geldiği gibi ne yapıyor? Bize gaybi bir meseleden haber veriyor ki bu da vahiden başka bir şey değildir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ani'l hawa illa hevasından, arzısından, hevesinden asla konuşmaz. Nedir? Onun konuştuğu vahiden başka bir şey değildir. Dediğimiz gibi bu hadiste bunun vahiden başka bir şey olmadığını açıklayan apaçık delillerden bir tanesi. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sizin yaratılış, yaratılışınız anne karnında toplanır diyor. Yani bu ne demektir? erkeğin suyu, meni dediğimizse nedir? Kadının rahmine düşme olayıdır. Ve bundan sonra Allah ne yapıyor? Allah Azze ve Celle oradan insanı ne yapıyor? Halk ediyor. Ki Allah diyor ki ''Hulika min ma'in dâfik'' diyor. Biz insanı veya insan atılan bir sudan yani meniden yaratılmıştır Allah Azze ve Celle ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Elam naklo biz onlara diyor zayıf ve hakir bir sudan yani meniden yaratmadık mı diyor Fecel nahufi ve daha sonra onu güçlü bir yerde yani anne rahminde koruduk diyor Allah Azze ve Celle ki buradan kasıt nedir? insanın yaratılması yaratılmasıdır ki Allah Resulü aleyhisselam buyurduğu gibi memin kulli meni يكون الولد ki Allah Resulü selam bunu söylerken biliyorsunuz azil meselesiyle alakalı bir mesele geçiyor. Sahabeler diyor ki bizler e, savaş halindeyken çokça esirler Arap esirleri e, elde ettik ve köle kadınlar elde ettik. Ve onlarla cima etmek istedik ve azil yapmak istedik. Çünkü daha sonra ne yapabilirler? O köleleri satabilirlerdi. Ve hamile kalmalarını da istemedik diyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'dan azil için izin istedik. Ve Allah Resulü Aleyhisselam siz bunu hakikaten yapıyor musunuz? Yani bu ne demektir? Eğer Allah Azze ve Celle bir şeyin veya bir meniden çocuk bir insan yaratmak isterse bunu ne azil ne başka bir şey asla ve asla ne yapamaz? engelleyemez. Eğer ondan Allah Azze ve Celle bir çocuk bir insan kalk etmek isterse yaratmak isterse ne yapamaz? Buna hiç kimse engel olamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle ezelden onun olmasını veya olmamasını ne yapmıştır? Takdir etmiştir bu hadiste geldiği gibi. Şimdi hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanın anne karnındaki 3 evreden geçişini anlatıyor. Birinci emre, evre neymiş? Nutfe dediğimiz yani nedir? Az bir su. Yani meniden yaratıyor Allah Aleyhi ve Celle. Daha sonra alaka diyor Allah Resulü Selam. Yani alaka nedir? Ee, bir kan pırtısı halini. Daha sonra da mudga dediğimiz ne yapıyor? Bir çiğnemlik et halini alıyor. Ki bu üç evreyi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bakınız kardeşlerim şöyle zikrediyor. Diyor ki, Ya eyyuhannâsu in kuntum fi raybin minel bas si. Eğer yani sizler diyor, ölümden sonra tekrar dirilmeyin inkarı içerisindeyseniz, inkar ediyorsanız veya şüphe içerisindeyseniz fe inna halaknakum min tu'abin. Bizler diyor, siz, sizin atanız, babanız Adem'i ne yaptık? Topraktan yarattık. İlk yaratılış. Ve daha sonra Sümmenin nutfa, sonra bir meniden, sümmenin alaka, sonra bir kampuste sinden, sümmenin mutga, sonra bir cinelik etten diyor Allah Azze ve Celle. Ki mukallakatin ve gayri ki bundan kimi zaman tam olarak bir çocuk çıkartılmış, kimi zaman da ne yapılmıştır, tam olarak bir çocuk çıkartılmamış, yani düşük dediğimiz olay meydana geliyor. Ki yine Allah Azze ve Celle Bizler diyor وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ Biz diyor Adem'i yeryüzünün tamamından alınmış bir çamurdan yarattık. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratırken onun toprağını yeryüzünün bütün çeşit topraklarından alarak yaratıyor. Ve sonra diyor ki ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِنْ قَرَارٍ مَكِينَ Sonra diyor onun çocuklarını nutfeden yani meniden yarattık. Yani onu, onu kadınların rahimlerine yerleştirdik diyor Allah Azze ve Celle. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَ Sonra ne yaptık? Onları bir mutfeden فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ mudga. Sonra ne yaptık? O bir çiğnenlik et halini geldi. Sonra onu ne yaptık? Bir kemik haline getirdik. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا Sonra diyor o kemiğe et giydirdik diyor Allah Azze ve Celle. ثُمَّ أَنْشَعْنَاهُ خَلْقًا آخَرْ Sonra diyor ona ne yaptık? Ruh üfleyerek bir yaratılışla başka bir yaratışla yarattık diyor Allah. Bütün bu evreleri anlatıyor Allah subhanahu ve teala. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ Her şeyin yaratılışını en güzel şekilde yapan Allah ne içedir diyor subhanahu ve teala. Evet kardeşlerim ki insanın yaratılışı ne yapıyor? Bir damla meniden bir damla Fakir. Zayıf bir sudan yaratılıyor. İşte insanın yaratılışı ki burada da Allah Azze ve Celle'nin azametinin büyüklüğünün neyi vardır? En büyük delili vardır kardeşlerim. Şimdi burada hadiste kardeşlerim biraz önce dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle üç tane ne yapıyor? Evreden bahsediyor. Ki toplam nedir? 120 günlük bir evre bu. 40 40 ve 40 gün içerisinde üç evrede gelişen bir olay. Peki daha sonra Allah Azze ve Celle'nin kudreti gerçekleşiyor kardeşlerim. Ne yapılıyor? Bu et parçasına ruh üfleniyor. Yani o ölü şey, bir çinemlik çimlen, et ölü olan şeye Allah Azze ve Celle can veriyor, ruh veriyor. Ve yaşayan bir insan haline alıyor ki daha sonra neydi ölüydü. Ki Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle insana iki hayat ve iki ölüm verdiğinden bahsediyor. Ve diyor ki: "Kalu Rabbena emattenesneteyni ve ahyeytenesneteyn." Ya Rabbi, sen bize iki kere öldürdün, iki kere de hayat verdin." diyor. Nasıl kardeşim? Yani iki kere biz Öldürülmüşüz. İki de hayat verilmişiz. Şimdi iki ölüm. Birincisi, annelerimizin karnında ruh üflenmeden önce nutfe yani meni halindeyken ki hayatımız. Ölü hayat. İkinci hayat, dünya hayatında ecelimiz bittiği zaman. Yani dünyadayken normal ömrünü bitiren bir insanın vefat etmesi. Birinci ölüm neymiş? insanın anne karnındayken mutlu halinde yani bu 120 gün dolmadan önceki hayat 120 gündenki önceki daha sonra da dünya hayatında ecelimiz bittiği zaman bu iki ölüm daha sonra da iki kere yaşattık diyor hayat verdik diyor Allah azze ve celle. Birincisi neymiş? Dünya hayatında doğduğumuz zaman, dünyaya geldiğimiz zaman veya anne karnındayken 120 günlükten ruh üflenildiği zaman. İkincisi de haberlerden diriltildiğimiz zaman. Bu da ikinci ayet. Ki Mümin Suresi 11. ayet-i kerimenin aynı zamanda tefsiridir kardeşler. Biz sizleri iki kere öldürdük. İki kere de hayat verdik diyor Allah Azze ve Celle. İki ölüm, iki hayat. Neymiş onlar emin? Biri eee anne karnında 120 günlükken günlük önceki günlük bu bu, doğrusu, hayat. ölü hayat. Ölü hayat. Ondan sonra başlayan hayat. Doğduktan sonra ölümümüz. Evet. Doğduktan sonra ölümümüz. ikinci ölüm. Hayat neymiş? Hayatta e, şey geçtikten sonra işte 120 gün geçtikten sonra veya doğduğumuzda doğduğumuzdan sonra tekrar. Kabirlerden delirtildiğimiz zaman. Evet kardeşlerim. Mü'min Suresi 11. Ayet-i Kerime. Evet. Ve yine diyor ki ve huve elledi ehyâkum sümme yumîtukum sümme yuhyikum İnlen kafur. Allah Azze ve Celle sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra tekrar diriltecek olandır. Ne kadar da çok inkar ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor ne diyor ki, keyfe tek billah. Sizler nasıl olur da Allah'a inkar edersiniz? Wakuntun ve ma'ten Sizler ölüydünüz anne kanınızda, size Allah hayat verdi diyor. ثُمَّ يُمَيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ Sonra sizi tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek olan O'dur diyor. ثُمَّ يُحِيِّتُكُمْ Sonra sizler ne yapacaksınız? Allah'a öldürüleceksiniz. Şimdi kardeşlerim burada fıkhi bir mesele var. Eğer bir çocuk bu 120 günlükten sonra, ruh müflenildikten sonra ölü olarak dünyaya gelir ise bu çocuk ne olur? Yaşamış, yaşayan insan çocuk muamelesi görür. Ki normal bir insan öldüğü zaman nasıl muamele ediliyorsa onun işte yıkanması e, kefenlenmesi gömülmesi, namaz kılınması bütün bunlar buna da ne yapar? Uygulanır. Eğer ruh üflendikten sonra ölü olarak dünyaya gelmiş ise ama 120 günlükten önce ölmüşse nedir? O zaten düşüktür. Herhangi bir hükme ne yapılmaz? Sokulmaz. Bu da e, fıkhi bir hükümdür ki kadın da normal bir e, doğum yapmış gibi işte zehursalık ve başka durumlarda hükümleri de ne yapar içerisine girer Allah en iyi bilendir. Evet bir mesele de kardeşlerim e, melek gönderiliyor rızkı eceli ameli cennetlik mi cehennemlik mi olacağı yazılıyor. Şimdi günümüzde nedir? işte kız mı, erkek mi olduğu ne yapıyor? Tıp e, da e, bilinebiliyor. Yalnız kardeşlerim, menek gönderilip ruh müfredildikten sonra, belli bir insan ha şeklini aldıktan sonra, yani hayat yaşayan hükmüne girdikten sonra artık onun erkek mi, kız mı olacağı ne yapıyor? Artık gaybi mese meselede ne yapıyor? Çıkmış oluyor. İnsanlar da bu sayede ne yapıyor? Onu bilmiş oluyorlar. Bu da hadiste anlaşılması gereken şeylerdendir. Yine hadisler kardeşlerim dünyada gerçekleşecek olacak her şeyi muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Bilmiştir ve bunu katında ne yapacaktır? Bilir ki insanın cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı da ne yapar? Ölüm anında bilinir. Ki insanların başlangıç ve bitişleri olarak dört kısmı ayrılırlar kardeşlerim. Birincisi, başlangıcı ve sonu güzel olanlar. İkincisi, başlangıcı ve sonu kötü olanlar. Üçüncüsü, başlangıcı güzel olup sonu kötü olanlar. Ki Allah'ın taatinde yetişen, daha sonra da ölmeden hemen önce mürted olup kafir üzere ölenler bunlardır. Allah korusun kardeşlerim. Ki dördüncü kısım da Başlangıcı kötü ama sonu güzel. Bunlar nedir? Tıpkı Firavun'un yanındaki sihirbazlar gibi. Hayatı boyunca adam hep sihirle uğraşmış, küfürle uğraşmış. Ama ne yapmış? Daha sonra Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ederek o şekilde can vermiş. Firavun tarafından öldürülmüş. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Hastalanıyor. Allah Resulü Aleyhisselam onu ziyaret ediyor ki çocuk can çekişiyor, ölmek üzere. Allah Resulü Aleyhisselam ona la ilaha illallah demesini telkin ediyor. Çocuk babasına bakıyor. Ate Kasım diyor. Ebu Kasım'a itaat etti. Çocuk la ilahe illallah diyor ve can veriyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselam elhamdülillahi enkazehu minen nar diyor. Onu ateşten kurtaran Rabbime hamdolsun. Bu da nedir? Güzel soniştir. O yüzden kardeşlerim, bizler daha önceki e, sohbetlerimizde hatırlayacağınız gibi e, el amal bil havasim diyor, ameller sonuçlara göredir. Yani ölüm anı hakikaten çok önemli kardeşlerim. Evet, demek ki insan ömrü boyunca korku ve ümit arasında yaşamalı. Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemeli ama azaptan da daima ne yapmalı, ne yapmalı? Daima korkmalı. Ki insan hayatı boyunca belki günah işleyebilir ama daha sonra Allah Azze ve Celle ona hidayeti nasip eder. O da ne yapabilir? Hidayeti bulabilir kardeşlerim. Evet, şimdi İmam Nevev-i Rahimullah bu hadisi şerh ederken diyor ki, Allah diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرًا مَا الْأَحْسَنَ عَمَلًا İman edenler ve salih amel işleyenlerin biz diyor asla amellerini zayi edecek değiliz diyor. Şimdi bir insan diyebilir ki böyle olduğu halde zahir, ayetin hadisi, zahiri gösteriyor ki ihlaslı bir şekilde salih amel işleyen kimsenin nedir? ameli kabul edilir ve ondan kabul e, amel kabul edilirse inşallah güzel bir e, sonuçla ölür. Yani ondan salih amel işleyen bir kimseden ne yapılmaz? Kötü bir sonuç, kötü bir akıbet hiçbir zaman umulmaz, beklenilmez. Şimdi bunun cevabı olarak, şimdi kardeşlerim biliyorsunuz amellerin kabul edilmede şartları vardır. Birincisi ne vardır? İhlas vardır ki eğer bir insan amelini ihlaslı bir şekilde ve sünnete göre yapıyorsa genellikle onun sonu da inşallah hayırla sonuçlanır. Ama eğer amel işliyor ama ameline herhangi bir rüya, herhangi bir gösteriş katmış ise de ki insanlara görünen kısmında ne bir ihlaslı bir şekilde yaptığı görünür. Ya adam ne güzel namaz kılıyor. Ama belki de nedir? Allah rızası için kılmıyordur. Başka bir şey için kılıyordur veya gösteriş yapıyordur. Veya o anda senin namazını seyrettiğini görerek ne yapabilir? İçine riya karıştırabilir ki riya o amelin iptalini gerektirir, iptal eder. Bunun gibi şeyler olur ki ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadiste buyurduğu gibi sizden biriniz diyor insanlara gözüken haliyle cennet ehlinin amelini yaptığı gibi gözükürtür Halbuki o ne yapmaz? İnsanlara gösteriş olmak için yapmaktan başka bir şey için yapmaz kardeşler. O yüzden gösteriyor ki hadis eğer bir insan amel işler ve amelinde de ihlaslı olur ise inşallah onun sonunun da güzel bir sonuç olması ümit edilir. Ama hiç kimse de Allah'ın azabından ne olamaz? Emin olamaz. Bunlar hadisle alakalı anlaşılması gerekenler ki hadisten istifade edilecek konular şöyle sıralayacak olursak kardeşlerim demek ki Allah Azze ve Celle insanı anne kanında üç evreden geçiriyor. İkincisi Allah Azze ve Celle ona bir melek gönderiyor ve 120 gün sonunda ne yapıyor kendisine ruh üfleniyor. Ki ondan sonra insan oluyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kadın rahimlerle yani yaratılışla alakalı ne var? Görevli menekleri var. Ki bunun en büyük şeylerinden bir tanesi de gaybe imandır kardeşlerim. Ki Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bunu böyle haber veriyor ve biz de ne yapıyoruz? Bunu böylece iman ve kabul ediyoruz. Yine bu hadiste ne vardır? Kader iman vardır. Yine, amel, el amel bil-�واتيم ameller insanın son anındaki durumuna göre. Yani ölüm anında. O yüzden kardeşlerim nedir? Allah Resulü aleyhissalatu Vesselamı buyurduğu gibi, lakînu ulmuka, kumbilâ ilâhî illallah. Ölmekte olan insanlara ne yapın? La ilâhî illallah'ı telkin edin. Ki kardeşlerim hakikaten. Bu zor bir mesele. Çünkü yani anlatılan kıssalar belki siz de yaşamışsınızdır, görmüşsünüzdür. Yataktaki bir insana siz her ne kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah söyle diyerek telkin etseniz de adam ne yapamıyor söyleyemiyor. söyleyemiyor. Kimileri dendene yapıyor, böyle şarkı söylüyor. Kimi ne bileyim başka bir şey söylüyor. Evet. Hayatında neyle uğraşmasa ne yapamıyor söyleyemiyor. Ama bazılarına bakıyorsunuz adam Kur'an okuyarak ölüyor. Adam la ilahe illallah zikrini çekerek ölüyor. Bu da nedir? Güzel sonuçlardan bir tanesidir kardeşlerim. O yüzden Allah azze ve celle bizlere hayatımızın tamamında İslam'ı yaşayan kullarından eylesin ki nedir? İnsan korkuyla ümit arasında olmalı kardeşlerim. Ki ee, güzel amel işleyen bir insan kötü sonuçtan korkmalı. Ki kötü amel işleyen masiyet içindeki bir insan da ne yapmamalı? Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden de ümidini kesmemeli. Ve yine ameller cennete veya cehenneme girme sebepleri arasındadır kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle o meleği gönderdiği zaman anne karnında onun cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu ne yapıyor yazıyor. Ama dünyadayken hiç kimse tarafından bu cennetliktir ya da bu cehennemliktir ilmi ne yapılamıyor? Bilinemiyor. Bilinemiyor. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri İslam üzere yaşasın ve iman üzere Amin. öldürsün. Amin. Bu hakikaten çok önemli. Allah hepimize nasip eylesin. Çünkü kimin ne şekilde öleceği hakikaten bilinmez kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle son nefesimizde bizlere La ilahe illallah diyerek ölen ölmeyi nasip eden kullarından eylesin ki bu hüsnü hatim kardeşlerim. Hakikaten önemli. O yüzden kimin nasıl şekilde öleceği, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağı ne yapılmaz? Bilinemez. O yüzden hiç kimsenin haddine değildir ki falanca kişi cehennemdedir, falanca kişi cennettedir diyerek ne yapamazsınız? Şahsiyete indiremezsiniz. Şahıslara bunu indiremezsiniz. Ama nedir? Elin hükmünü verirsiniz Kafir cennete giremez. Müşrik cennete giremez. Veya imanında zerre miktarı kadar iman olan ne yapacaktır? Cehenneme girecek ama ebedi değildir, cennete girecektir. Bunlar meselelerin hükmüdür. Ama meseleyi şakta indirdiğiniz zaman bir tanesinin dediği gibi işte falancayı öldüren diyor, falanca öldürülen şehit değildir ama onu öldüren cennete gidemez diyor. Yani insanın boyundan çok çok fazla sözler ne yapamaz? insan? Söyleyemez, hiç kimse buna cesaret edemez. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Falanca adama sen cehennemlik dersin, dersin Allah ona hidayet eder de cennete girer. Kendini cennetlik görürsün, Allah korusun, cehennemlik ehlinin bir amelini işler de cehenneme giriverirsin. O yüzden ne, ne yapamayız? Bu şekilde cüret ederek Falan cennetliktir veya falan cehennemdedir. Ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Ama ne yaparsınız? Meselenin hükmünü verirsiniz ama şahıslar üzerinde özellikle cennetlik ve cehennemlik meselesinde ne yapamayız kardeşlerim? Asla asla cüret edemeyiz. Ki biliyorsunuz bu konuda meşhur bir kısa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İsrailoğullarından bir haber veriyor. Adamın birisi hayatı boyunca güzel işlerle uğraşıyor. Bir tanesi arkadaş hep kötülük işliyor. Adam onu geliyor, gidiyor, uyarıyor, geliyor, gidiyor, uyarıyor. Adam beni bırak diyor, ben böyleyim. Vallahi diyor sen bu hal devam edersen cennete, cennete giremezsin diyor. İkisi de ölüyor. Allah Azze ve Celle o güzel işlerini cehenneme, o kötülük işlerini ne yapıyor? Cennetine koyuyor. Çünkü hiç kimse Allah'ın merhameti adına konuşamaz kardeşler. Ki bu büyük bir cürettir. Allah adına konuşmadır. Bu da hadiste geçtiği üzere nedir? Kimin cennetli, kimin cehennemlik olacağını ancak varacak Evet kardeşlerim bu hadiste alakalı söyleyeceklerim bunlar. Ki ikinci hadisimiz bu anlaşılması gereken hadislerden bir tanesi de من احدese emrine امرنا هذا ما فَهُوَ رَدُّنْ Ki Ayşe anamızdan gelen Bukhar ve Müslim rivayet ettiği kim diyor bizim bu işimizde olmayan bir şeyi dine sokarsa, dindenmiş gibi söylerse o merduttur, geçerli değildir, batıldır. Ki Müslim'de gelen rivayette men اَمِلَ amelen لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُو رَدُّنْ Kim bir amel işler, bir iş yapar bizim de o işte bir emrimiz yoksa o amel merduttur, geçersizdir, batıldır diyor Allah'a söylüyor Aleyhisselatu vesselam. Dediğimiz gibi amal الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Hadisi nedir? Daha çok kalple alakalı bir mesele. Zahirde Allah'a karşı bir amel işlemiş olabilirsiniz ama önemli olan nedir? Kalpteki niyetiniz çok önemlidir. Bu hadiste nedir? Zahirle alakalı şeylerdir. Ki amelin kabulünde biraz önce söylediğimiz gibi ittiba dediğimiz olay yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl yapmışsa o ameli ne yapmak? Öyle yapmak zorundasınız. Yoksa o amel batıldır. Allah Azze ve Celle hakkında nedir? Geçerli değildir. Merduttur ki onun şeriatte bir yeri olması gerekir. Bununla alakalı e, Bukhari ve Müslim'e gelen bir rivayet var kardeşler. Şimdi iki adam geliyor Allah Resulü'ne. Ey Allah'ın Resulü bizim hakkımızda Allah'ın kitabıyla hükümet diyor. Ne oldu? Adam diyor ki Ey Allah'ın Resulü benim oğlum bu adamın yanında işçiydi diyor. Daha sonra hanımıyla zina etti diyor. Ben de oğlumu kurtarmak için ona yüz tane koyun, bir tane de cariye verdim diyor. Ki daha sonra sorduk, bunun böyle olmayacağını, oğlunun e, bekar olduğu için yüzde enek, bir yıl gurbet e, Sürgün. sürgüne yollanması gerektiğini, kadının da evli olduğu için rejim edilmesi gerektiğini söylediler diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Çocuk bekar olduğu için, yüz enek ve bir yıl sürgün, kadının da evli olduğu için rejim edilmesini emrediyor. Ki ertesi gün de kadın gidiliyor, ne yapılıyor? recm ediliyor ve Allah Resulü Selam ikisi hakkındaki arasındaki anlaşmayı, yani yüz koyunu ve ona verdiği cariyeyi geri iadesine emrediyor. Çünkü bunun böyle bir diyesi veya böyle bir şeyi yok. Ne yapılıyor? O günahı fiili işlediği için, e, yüz değnek ve sürgün bir yıl kadın da evli olarak zina ettiği için ne yapılıyor? Recm ediliyor. Bunun hükmü budur. Yani arasındaki akit, şeriatla geçerli bir akit nedir? Değildir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu ne yapıyor? Men ediyor, bunu yasaklıyor. burada şekilde bu akdi feshediyor. Evet kardeşlerim, yine sünnete uymayla alakalı Fuhari'de gelen ve Müslüm'de gelen rivayette Sahabeden bir tanesi kurban günü bayram namazını kılmadan önce koyununu kesiyor. Allah Resulü'ne geliyor haber veriyor. Allah Resulü aleyhisselam o kurban bayram namazından önce onu kestiği için şâtu fe şâtu lahmin diyor. Senin kestiğin sadece et için kesilen bir koyundur. İbadet için kesilen koyun yerine geçmez. Kurban yerine geçmez ve daha sonra tekrar ne yapıyor? Kesmesini emrediyor. Demek ki kardeşlerim, yapacağınız bir amelin nedir? Şeriatta dinde yeri olması gerekir. Onun Allah'ın emrettiği ve Aleyhissalatu Vesselam'ın gösterdiği şekilde olması gerekiyor ki zahiri görünen amellerde bu nedir? Geçerli olan bir şeydir. Eğer sünnete muhalifse nedir? Kesinlikle o amel merduttur, geçersizdir, batıldır. Bid'at dediğimiz şey. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir musaf altında toplanması olsun veya Arap diline alakalı veya onun e, güzellikleriyle alakalı şeylerin kitap halinde toplanması ki bu da nedir? Dinin korunması içindir. Bunlara da nedir? Bid'at ismi kesinlikle verilmez ki bu dinin korunması için yapılan bir şeydir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken ''Men ahdese fiyha hadesen'' Her kim diyor bu Medine'de bir bid'at çıkarır veya bir bid'atçıyı korursa وَنْ Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olma üzerine olsun. Yani burada ister bid'atçı olsun bid'atı çıkaranı olsun, ister bid'atı davet eden olsun, ister onu işleyen olsun nedir? Hepsinin içerisine geçerlidir. İki, her kim kötü bir iş yaparsa kıyamete kadar onu yapanları da nedir? Onun boynunadır günahı. Ki bu çok tehlikeli bir meseledir. Allah Azze ve Celle hepimizi bidat işlemekten ve ona çağırıp davet etmekten hepimizi korusun kardeşlerim. Ki sünnete sarılmak Aynen. hakikaten çok önemlidir ki amellerin kabulünde şartlardan bir tanesidir kardeşlerim. Eğer bir amel sünneti olmuyorsa o batıldır. Kesinlikle Allah Azze ve Celle katında geçerli değildir. Allah Azze ve Celle hepimize sünnete uyan, ona göre amel işleyen kullarından eylesin ki Allah Azze ve Celle biliyorsunuz bizleri yani e, apaydınlık bir yol üzere bırakmıştır. Her kim hakkı ararsa hakikaten hakkı bulur. E, i̇nşallah hidayete erenlerden olur. Yeter ki insan samimi olsun. Sünnete uymayı Murad edenlerden olsun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakta tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakın, ondan sakınan uzak duran Kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle hepimize hüsnü ve nasib nasip eylesin. İslam üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi hepimize nasip eylesin. Son nefesimizde kendimi i tevhidi eden, söyleyen, onun üzerine ölen kullarından eylesin. Kardeşler. Evet kardeşlerim. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe inna entes kartu bileyk.